Muhterem efendim, kötü bir ahlak olan yalan, sadece gerçeğe muhalif beyanda bulunmak mı demektir? Başka tür yalanlar da var mıdır, izah eder misiniz? Biliyor musunuz, bu doğru söyleme, doğru davranma mevzu, fedihiyattan gibi bir şey. İnsanlar zannederler ki yalan söyleme, birini aldatma, bir gerçeği çarpıtma, farklı şekilde aksettirme, seslendirme falan bunlar yalan. Bunlar değil, bunlar... Dedi yalan. Ve bu yalanlar çok tehlikeli değildir. Çünkü sakıncalayanlar itibariyle insanlar da onlardan sakınırlar biraz. Çünkü onlardan insanın arı filan zedelenebilir sarsılabilir. Tehlikeli yalan kamufleli yalandır. Davranış yalanlarıdır. Bu türlü mazeret yalanlarıdır. Esas içinde başka hesapları var. Fakat kendini ifade adına, kendini teskiye adına Hak bir insan olduğu hissini uyarma ardı bu yalanların sağa sola çekme, eğme, bütün farklı gösterme yalanlarıdır. Bunlarda münafık emareleri vardır. E mesela niye yemek yemiyorsun? Başka bir hesabı var yani orada. Fakat başka bir şey söylüyor. Farklı bir şey söylüyor. Doğruyu söylemiyor. E neden böyle yani şiddet gösteren bu mevzuları? O şiddetini Adeta bir iki kılıklık yararcesine, hakkaniyete riayet ediyor gibi gösterme, daniska bir yalandır bu. Allah biliyor bunu. Allah ağzımızdan çıkanla kalbimizde olanı test ediyor her zaman. Bu tutmadı diyor. O, bu senin için değil bu. Başka bir şey. Bana olmaz böyle bir şey diyor ve bunların hepsi kaydı oluyor. İman dinleşememeyiz, hiç sürü böyle. Sadece dünyaların dünyasına bağlı, bu dünyevi itibarına, dünyevi kredisine bağlımış insanlar bu türlü sözün ifadesiyle mücadelesiyle kurtuş yollarda yürüseler de esas imanda derinleşmiş insanlar böyle yollara tevessül etmezler. Çünkü onlar ötede Allah karşısında insanın mahcubudur. Neyse onu söyleveler. Ben neyim yani şöyle düşündüm böyle ettim, şöyle davrandım.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 yoksa sürekli öyle kaba davranıp, ölçüsüz davranıp, ham davranıp, ondan da o kabahati katlanma manasına gelen özürde bulunmak daniska bir saygısızlıktır. Size karşı terbiyesiz olmasın diye terbiyesizlik demiyorum da fakat terbiyesizlik de daha büyük bir şey var. İç dışı bütünlüğü. Ve olduğun gibi görün, mümin ol, ya göründüğün gibi o 50 halk sen şayet, insanları aldatma. Mesela diyelim ki, dalmış böyle, mülgülüyor. Her durumların tabiriyle. Yani kuş uykusu yaşıyor demek ki, kuş demekti de yani bu arzı. o tabiri kullanırlar. Diyor ki, mesela siz Kur'an okurken, veya Kur'an okurken derin mülahazalara girmiş ihtimal Kur'an'ın derinliklerinde dolaşıyorsunuzdur. Yok efendim benim gibiler filan. Şimdi bu bile riyakarlıktır. Benim falan filan. Yani bir de estağfurullah efendim bunlar size yakışıyor. adına yatırım yapmak. O da küstahlıktır. Ben bazen herhalde Kur'an okunurken yıklıyorum ben. Allah beni affetsin. Yüreğim her zaman düşer olsa, onunla irtibat içinde olsa, da duruyor olmanın hakkını eda ederim. Ne demek Allah'ın lüzumunda? Allah uyku için yatar ve ne nevbequn subâta demiş. Döşek, burada burada döşek değil ki açık konuşmak lazım, katiyen. Madem Müslüman olmuşuz, insan bence onun en ailesine talip olmalı. Bu Allah'ın nezdindeki mazhariyet, kıymet açısından, tezavgat açısından değil.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 Senin nezdinde fevkalade kıymetin yanında kendi kriterlerim açısından fevkalade, deni bir aşağılık insan olma münazasını bana lütfeyle. Insan. i̇nsan böylece alasına talip olunca zaten nefsimiz, nedenimiz, cismaniyetimiz, neşet ettiğimiz ortam bazı şeyleri kendine benzetiyor. İçinde bir münazayla kısaca ettim, birleşik kaplar hesabı yani bu seviyeye iniyor evet. farkına varmadan, yani şartlar, içinde yaşadığımız toplum, genel telakkiler, insanların hep böyle ayak altında olmaları, ayak altında yaşamaları, şöyle böyle biz öyle çekiyor, insan alasına talip olmalı. Yani nedir bu kulluk denen şey? Ben Rabbimi andığım zaman böyle, bal kaymak yemeden daha lezzetli gelmiyorsa bana, Evet, ben değil mi daha tadamamışım onu, duyamamışım ve hiç mükafat beklemeden bu kulluğu böyle yürekten samimi, bedelsiz, beklentisiz götürmüyor. Bu nazarların içinde Rabbime karşı bir kulluk. Hâlâsı bu. Siz böyle olmaz gibi görünen şeylere talip olursanız sahip, zaten bir yönüyle filtreleneceksiniz, çekileceksiniz. İşte Birleşik Kablar Hesabı,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 İnsan olma derecesinde seviyesini sabitleyecektir. Yani bir yerine sabitlenmek lazım. Ama çok yukarılara talip olmamalı Hz. Hüssa, du nimet olmamalı sözcüğüyle vurguluyor ona Şu oldu yeter, bu oldu yeter değil yani. Şu kadar insanın gönlünü fethet etmez. Yetmez hayır yani. Bütün insanların gönlünü fethet söz konusudur. Her yer Allah'ındır.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 Kehkeşanlara kadar, ne buralara kadar dolaşıyor. Fakat sürekli dilinden dökülecek şey müm mezid diyor. ''Daha yok mu?'' diyor. Çünkü kanaat edilecek şey değildir o. İnsan o mevzular kanaatsiz olmalı. O mevzuda hep hırsızlı bir araştırma içinde olmalı. Rabbime dair daha ne var yani? İmanımı arttırmaya dair daha ne var? Marifette zirveye ulaşmama dair daha ne var?